Radyo tiyatrosu. Hastalık Hastası. Yazan Molière. Çeviren İsmail Hamid Danışman. Radyoya uygulayan Yılmaz Güruda, mikrofona koyan Mücahit Ofluoğlu. sanatçılar Argan Rıza Tüzün, Tuanet Ayla Algan, Angelik Nurhan Damcıoğlu, Belin Gül Gülgön, Bonfa Erhan Gökgücü, Klaant Cüneyt Türel, Doktor Diyafüarı Turgut Boralı, Toma Diyafüarı Pekcan Koşar, Beralt Muhip Arcıman Doktor Pürgon Bilge Zobu. 3 2 daha 5 eder. 5 daha 10 eder. 10 daha yirmi eder. 3 2 daha 5 eder. Keza şehri halin 24'ünde ve müleğim bir tenkiyecik şu bizim eczacı müsyöflara'nın en hoşlandığım tarafı da hesap puslalarını böyle nazikane sözlerle yazmasıdır. Evet. Bir tenkiyecik bir buçuk frank. Ama Cici yalnız nezaketle iş bitmiyor. Biraz da insaflı olmalı. Derilerini yüzer gibi soymamalı hastaları. Demek bir tenkiyecik bir buçuk frank. Oo, ben bu işe gelemem. Üstelik öteki puslaları da bir franktı. Eczacı kısmının da bir frank dediği aslında yarım franktır. İşte yarım frank. Frank. Monsieur Purgon'un reçetesine göre taze Hint hıyarı, sinameki vesaireden mürekkep müsil Dört frang Ama Monsieur Florian Monsieur Purgon dört frangı da reçetesine yazmadı ya Hadi bunu da üç frang sayalım Zaten sizin üç frangınız da eder bir buçuk frang İşte bir buçuk frang Para hesabımız tamam Evet Gelelim tedavi yekununa Bu ay içinde ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet 7 Ve Cem An 8 ilaç almış Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 On iki Cem an on iki tenkiye yaptırmışım e, Halbuki geçen ay on iki ilaçla yirmi tenkiye tutmuştu Acayip Tevekkeli geçen aydan daha kötü Hadi kaldırın şunları Ne no, kimse yok mu? Ne kadar söylesem faydasız... ...ne kadar söylesem faydasız... ...hep böyle yalnız bırakırlar beni... İşitmiyorlar ki... ...çıngılağın da sesi iyi çalmıyor... ...şıngır, şıngır, şıngır, şıngır... ...işin yoksa çal... ...şıngır, şıngır, şıngır... ...of, hepsi sar bunların... ...duan Sing it, single! single, single. Ha çalmışım ha çalmamışım tembel kız Şıngır şıngır şıngır Ay çıldıracağım Şıngır de şıngır Şıngır de şıngır Aman Allah'ım ne acınacak hal Şıngır şıngır Yahu öleceğim de kimseciklerin haberi bile olmayacak Şıngır de şıngır şıngır Şıngır Geliyorum geliyorum Hay tembel ay, hay ay, rezil Ay ay ay ay Ay ay. başım hay ay Aceleniz çıktı. ortalığı öyle belveli Veriyorsun ki yetişeyim ay. derken başımı kapıya vurdum Canım aman yürüm Seni hain senin Başım başım başım, başım. Ay, ay. Hay, hay, hay. Tam bir saat ay. Ay, ay, başım, başım, başım, Beni yapayalnız Kes sesini de bir azarlayayım yahu Ya ben kafamı sizin için patlatayım De. Sizin yüzünüzden benim kafam yarıldı of, Ödeştik ah. Seni küstah seni Azarlarsanız gene ağlarım Sen beni bırakıp savuşursun ha ah, Hayır, ah, hayır. Başım, başım Rezil başım. üstelik ah, bir de... başım, başım, başım, başım. Olur şey de, canım Ben azim açtıkça <gülüyor> sözümü kesiyor Azarlatmıyor bile edepsiz Ne yapalım sizin içiniz azarlanmakla rahat ediyorsa Benim için de inlemekle ağlamakla rahat ediyor Herkes kendini düşünür Pekala pekala Seninle baş edilmez bunu da siniye çekeceğiz Kalır Kalır şu masiği bir yere Dikkat üstündeki pustalar düşmesin yere gene mi pusula ha, Demek yolunmaya devam ha? ha o Mösyö Floran olacak ha, Eczacıyla Mösyö Pürgen olacak Hekim sizin vücudunuzla istedikleri gibi oynayıp Sağmal inek gibi alıyorlar paranızı sus. Şunlara bir görsem de sorsam acaba Hastalığınız ha, ha, neymiş ki ha? Size bu kadar ilaç veriyorlar Sus ha? Neymiş? cahil sus sen ne anlarsın tababetten? Hadi git de, kızım Anjeli'yi bana yolla söyleyeceklerim var ona. Mami! Heh, işte bilmiş gibi geldi zaten. Ah, gel kızım, gel Anjeli. Ah, Buyurun babacığım. Tam zamanında geldim, sana söyleyeceklerim var. Sizi dinliyorum. Sana hiç... Amanın, aman aman tutun tutun, durun durun. Benim şu bastonumu aman pek sıkıştım Çekilin Buyurun babacığım. Çekilin çekilin şimdi Çık. gelirim ben. Tuhanet. Hı, ne var? Biraz bana bak. Bakıyorum ya. Tuhanet. Peki Tuhanet Tuhanet onu anladık üst tarafı. Neden söz etmek istediğimi anlamıyor musun? Eh biraz. Herhalde gene şu sizin genç aşıktan Monsieur Client diyeyim, ha Zaten tam altı gündür hep onun sözünü ediyoruz burada. Haklısın ama ne yapayım dayanamıyorum. Söylesene Tuhanet. Şu bizim yolda giderken tanışmamıza sebep olan çarpışmayı... ...sen de benim gibi kaderin bir cilvesi saymaz mısın? Sayarım tabii Allah'ın takdiri o. Ay, yüreğime serttin. Vicdanım rahatladı sağ ol. Siz de sağ ol. Ne yakışıklı adam değil mi Tuhanet? Hmm, evet Hali tavrı ne hoş değil ne, mi? Şüphesiz Her hareketinde olduğu gibi her sözünde de bir kibarlık var değil mi? Öyle sevinçliyim ki Neredeyse delireceğim <gülüyor> <gülüyor> Delirmekte de haklısınız marmuzel. Ama Tuanet Eğer beni aldatacak olursa Ömrüm boyu hiçbir erkeğe inanmam bir daha <gülüyor> Ama aman, aman babanız geliyor ama Aman <gülüyor> Aman. Buyurun, buyurun efendim oh. ah, Buyurun oh. Oturun şöyle oturun. Aman Ah şöyle <gülüyor> oh. Oh. Bu işte bitti Şimdi gel bakalım yanıma kızım Sana herhalde Hiç beklemediğim bir haber vereceğim. Seni birisine istiyorlar <gülüyor> Ya gülüyor musun <Gülüyor> Öyledir ya Evlenmenin sözü bile hoştur Hele kızlar için bundan güzel bir şey olamaz Ah tabiat Tabiat Sana gelince Görüyorum ki evlenmek isteyip istemediğini Sormaya bile hacet yok kızım Her emrinize ithati bir vazife bilirim babacığım Öyleyse mesele halledildi Ben söz verdim ...üvey seni rahibe yapmak istiyordu ama... ...onu da razı ettim bu evlenmeye. Böylece toptan söz verdik. Babacığım, bana yaptığınız iyiliklerden ötürü... ...öyle minnettarım ki sizin... ...doğrusu ben de memnun oldum efendim. Bütün ömrünüzde yaptığınız en doğru iş bu olacak. Ne demek istiyorsun? Yani sağ olun demek istedim, sağ olun. Ha, adamı daha görmedim. Fakat görünce... İkinizin de hoşlanacağınızı söylediler kızım Elbette babacığım Yoksa sen gördün mü Sözlerinizden cesaret alarak ha. size kalbimi açabilirim ha. Biz bundan altı gün önce Sokakta tesadüfen tanışmıştık Bana bu durumdan söz etmediler Ama şimdi daha çok sevindim Yakışıklı, aslan gibi bir delikanlı olduğunu söylüyorlar Evet öyle babacığım Soylu bir ailenin çocuğuymuş Öyledir Latince ve Yunancıyı çok güzel konuşurmuş O mu babacığım? Evet, sana söylemedi mi? Doğrusu ha. söylemedi Peki size kim söyledi? Monsieur Pürgon, hekimim Monsieur Pürgon, onu tanıyor mu? Amma da sual ha Herhalde tanıması gerekir Yeğeni olur da tanımaz mı? Klaan, Mösyö yeğeni mi? Hangi Klaan? Ben seni isteyen gençten bahsediyorum. Ya? Mösyö Pürgon'un yeğeni. Hekim Mösyö Diyafyor onun oğlu. <gülüyor> Çocuğun adı da Klaan değil... ...Toma Diyafjuar. Ne zaman konuştunuz bu işi babacığım? Bu sabah. Mösyö Pürgon bir, Mösyö Floran iki... ...bir de ben üç. Üçümüz karar verdik. Yarın da müstakbel damadımı getirip takdim edecek bizim. <gülüyor> Öyle o ne var Öyle görüyorum ki babacığım Siz başkasından söz etmişsiniz Ben de başkasını anlamış. Allah Allah Aman efendim siz bunca servetin sahibi olduğunuz halde Nasıl olur da kızınızı bir hekime Üstelik huyunu suyunu bilmediğiniz bir adama vermek istersiniz Veririm vermem sen ne karışıyorsun Aman Allah aşkına ama Hemen parlamayın öfkenize kapılmadan Beraberce bu işin elini boyunu hesaplasak olmaz mı ha? Bekala konuş bakalım Var şöyle bir kere siz ne düşünerek böyle bir karara vardınız ha, Lütfen söyler misiniz Benim maksadım şu Ben hasta malul bir adam olduğum için kendime hekim bir damat alıp Vücuduma lazım olan ilaçların membalarını evimde bulundurmak Bu suretle de istediğim kadar muayene olup reçete yazdırmak Aman efendim <gülüyor> elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin siz gerçekten hasta mısınız ne dedin? Gerçekten hasta mıyım ha? Ay, demek ben hasta değilim ha? Benim pek ya peki ya dilim düştü dilim sürçtü siz gerçekten hastasınız Hem de çok hastasınız Ama düşünün ki kızınız sizin için değil Kendisi için kocaya varacak <gülüyor> e, Kendisi de hasta olmadığına göre Bir hekimle evlenmesine hiç lüzum yok Ama bana lazım bu adam Üstelik çok yağlı bir kuyruk Monsieur D'Affion'un bu oğlundan Toma'dan başka kimsesi yok Fazla olarak Monsieur Purgon'da Yeğenine düğün hediyesi olarak Tam sekiz bin frank veriyor O kadar zengin olabilmek için Herhalde çok adam öldürmüştür <gülüyor> Sus da dinle. Dinlemiye l uzun yok efendim. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ama bence kızınız dünyada yanaşmaz bu evliliğe. Ama ben zorla yanaştırırım. Yanaşmaz diyorum. O halde ya yanaşır ya da bir manastıra kapatırız. Kapatamazsınız. kapatamazım Hayır baba şefkat elinizi ayağınızı bağlar. Bağlamaz. İki damlacık gölgeşi, iki sarmaş bir dolaş üstelik tatlı bir sesle de ah benim cici babacım, canım babacım dedimiz sizden hemen yerkenler suya iner ya. İnmez, inmez. Hem ben şefkatli falan da değil. Mi? İşte kesin olarak emrediyorum Derhal benim söylediğim Kocaya varacak ha, Ben de kendisini bu evlenmeden men ediyorum Vay vay vay vay, vay. Şu hale bakın Bir hizmetçi parçası efendisine neler söylüyor ha, Efendi yaptığını bilmezse ona doğruyu göstermek Aklı başında hizmetçinin hakkıdır efendim. Vay edepsiz şimdi Senin beynini patlatırım <Gülüyor> Sizin haysiyetinize dokunacak şeylere karşı koymak Benim ödevimdir ödevim buyurun. Gel, gel de sana Çılmasını çalmasını ha, ben Çılgınca şeyler yapmanıza engel olmak için Elimden geleni yapacağım, yapacağım. Rezil Rezil Hayır ben bu evlenmeye razı olamam, olamam. Ben hepsi gel buraya oh, Halim kalmadı Angelik sizin otoma diyafariünüze varmayacak Hem yerden kalkın Ah, Na no, o sizi değil beni dinleyecek beni. Angelik, Angelik, Angelik. Efendim baba. Ah. Buyurun babacığım. Ah. Aa, babam nerede? Burdayım yerde, masanın dibinde. Ha, aman babacığım kalk. Lan. Ah. Bırak beni şimdi Sen beni bırak da şu tuhaneti yakala Eğer tutmazsan lanet ederim Eğer tutarsa ben de onu mirasımdan mahrum ederim Gülsün Ama babacığım hadi kalkın Hastalanacaksınız oh, oh. Oturun şöyle oh. Oh. Ah. Öldüm Bittim Bu hain beni öldürecek sen de bırak beni Belin Belin Ne var Aman gel karıcığım gel Ne oldu kocacığım Aa. Ne var Ne oldu benim mini mini kocacığım Hı? Beni öfkelendirdiler Vah benim cici kocacığım Aa. Ne yaptılar sana işte şu tahret yok mu? Öyle edepsizlendi ki. Ah, oh, öfkelenme canım. Beni kusur <gülüyor> Öfkelenme benim, benim yapmak istediğim her şeye karşı çıktı Va va va Üzülme canım Edepsizliği o kadar ileri götürdün ki Bana sen hasta filan değilsin dedi oh, Vay terbiyesiz var <gülüyor> Ya Kaç defa söyledim kov diye ee, Söyledin ama Bilirsin ki kusursuz hizmetçi olmaz ee, İyi tarafları yüzünden kusurlarına Göz yummak gerek ee, Bu kız da ne yalan söyleyeyim İş güzel, dikkatli, hamarat Üstelik namuslu ee, Ama dur biraz göz daha vereyim ee, Bana bak tuanet <gülüyor> Buyurun Sen benim kocacığımı niçin öfkelendiriyorsun? Aa, ben mi efendim? Hı? Yanılıyorsunuz ben elimden geldiği kadar Mesyu'yu memnun etmeye çalışıyorum Ay ya? yalancı var Argan argan cici <gülüyor> Aa, Kendisi kızını Mesyu Diyafari'nin Oğluna vereceğini söyledi Ben de matmazel için bu işi hayırlı bulduğumu <gülüyor> Ama bir manastıra kapatacak olursa Daha iyi edeceğini söyledim efendim Hayda Aa, e, Mesele bundan ibaretse kocacım kızın hakkı var Aman ya. canımın içi inanma onun sözlerine Bilmezsin bu Melum bana neler yumurtladı. Oo, hiç ben senin sözüne inanmaz olur muyum şekerim? Üzme kendini. Ha, dur, şu takiyi de kulaklarına çekelim. Ah, ah, i̇yi oldu böyle. Kulaktan giren soğuğun nezlesi berbattır Ah, ah benim canımın içi. Ne diye bağırıyorsun yavrucu? Bağırıyor muyum? Evet. İşte şimdi de bağırdı Allah Allah Allah Allah Allah. Tamam sesimi duymuyorum da ondan Kulaklarım tıkalı Aa, Hastalığım artıyor galiba Hayır efendim takkeden takkeden Ne takkeci terbiyesiz Gördün mü karıcığım bak neler söylüyor gene Hakkı var takkeden <gülüyor> Demek takkeden. Evet takkeden. Bir kulağını açalım bari şekerim. Ha ah, oldu işte. Ah, benim canımın içi bana öyle bakıyorsun ki bu sevdanın altında kalmamak için geçen de söylediğim gibi artık vasiyetimi. Şiş, şiş, yavaş konuş. Artık vasiyetimi yapmak istiyorum Melih. Aman canımın içi Allah aşkına böyle şeyler konuşmayalım. Ah, bayanamıyorum zorla değil ya Vasiyetin sözünü işitir işitmez Tepeden tırnağa zangır zangır titriyorum Sana bu mesele için Noterinle görüş demiştim ha, Görüştüm kocacığım Hatta getirdim bile içeride bekliyor Sahi mi? Sahi ya Sus bakayım sen anlamazsın bu işlerden ee, Hadi git de çağır gelsin Siz de Anjelik dışarıda bekleyin Peki efendim Pekala Ah şekerim, insan kocasını öyle canı gönülden sevince her şeyi bir çırpıda hallediveriyor demek. Öyle canım Monsieur de Bonfoy efendim. İyi günler efendim. Sen gidebilirsin tuanet. Peki efendim. Ee, yaklaşın şöyle Monsieur de Bonfoué. Yaklaşın lütfen şu iskemliğe oturun. Teşekkür. Karım bana sizin gayet kibar bir zat ve hakiki bir dost olduğunuzu söyledi Ben de kendisine sizin bir vasiyetname hazırlamanızı söylemiştim ah, ah, Ne korkunç kelime bu vasiyetname ah, Başıma gelenler Belin, belin karıcığım Cicim Efendim size demedi Biliyorum sadece söze başlıyordum Buyurun o halde <gülüyor> efendim karınız bana zat halinizin düşüncesini Ve bilhassa kendi hakkındaki tasavvurlarınızı tamamıyla anlattı Fakat müsaadenizle şunu arz edeyim ki Siz karınıza vasiyetname ile hiçbir şey veremezsiniz Nasıl olur <gülüyor> niçin veremeyeyim Memleketin örf hukukuna aykırı olduğu için ee, Karım bana sizin çok becerikli olduğunuzu söylemişti Lütfen bir yol bulun <gülüyor> Şüphesiz bir yol var efendim Nedir? Karımızın samimi dostlarından birine... ...malınızın münasip bir kısmını vasiyetname ile bağışlarsınız. O adam da malları zevcenize devreder... Basiyetname dışı için içinde bir sürü Bort senedi imzalarsınız ah, Allah'ım eğer sen Benden önce ölürsen ah, Canım Artık bence hayatın bir kıymeti kalmaz ah, Benim canım Karıcığım Sana olan aşkımın derinliğini göstermek için Ben de peşinden gelirim Yapma Elmas'ım ah. Yüreğimi parçalıyorsun Evet şimdilik bu gözyaşları gereksiz Daha zamanı gelmedi ah, Efendim insanın. Can'dan, gönülden sevdiği bir kocasının olmasın ne güzel şeydir bilemezsin. Vasiyet namimi müş yönün dediği gibi yapmalı elmasım. Ama ben Karyolanın kaplama tahtasının altına sakladığım 20 bin frankla iki adet hamiline yazılı senedi ihtiyaten şimdiden sana teslim edeyim Hayır, hayır, ben böyle şeyler istemem. Ah, ah başıma gelenler. Karyolanın kaplamasında kaç para ver demiştin Yirmi bin frank iki gözüm hey, Allah aşkına bana paradan söz etme Aa, Başıma gelenler O iki senet kaç franktı Biri dört bin öteki altı bin franklık şeker. Benim gözümde sana nispetle dünyanın bütün servetleri hiç kalır canımın canı Aa. Kim var kapının arkasında Kimse yok efendim Ha, iyi öyleyse Arzu ederseniz basiyet hemen hazırlayayım İyi olur yazı odama geçelim Orada rahat ederiz Hadi Belinciğim Tut elimden de gidelim Hı, Olur bebeğim. hadi gidelim ee, Bu taraftan Mesutü bonfa. Aman anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Girin Angelik gelin gelin Gittiler Gördünüz ya noteri de getirdiler Vasiyetnameyi hazırlıyorlar içeride Üvey anneniz sizi babanızın mirasından Mahrum etmek için elinden geleni yapıyor Ne yaparsa yapsın Tek benim kalbime hükmetmeye çalışmasın da Hiç merak etmeyin Onun dilini de elini de bağlamam yakındır Siz bu işi bana bırakın Şimdilik ilk işim onların suyuna gitmek olacak Amcanız Mösyö Beralda'da vaziyeti bildireceğim Tuvalet Aman beni çağırıyorlar e, şimdilik koşacakalım. Bu savaşı biz kazanacağız anlaşıldı mı? Evet. Şu ortalığın haline bak Ev değil hastahane Her yan kötü kötü ilaç kokuyor Aman aman Burada bir lazımlık Şurada koskocaman bir delikli çocuk iskemlesi Ötede Aa, Bana ne ya Her şey olduğu gibi kalsın nasıl olsa dağıtacaklar Girin Ne istiyorsunuz? Ne mi istiyorum? Aman Allah ım. Siz misiniz M.Cleon? Benim ya e, Ne işiniz var burada ne diye geldiniz buraya Alın yazımı okumaya Bilhassa bugün duyduğum nikah dedikodusuna karşı bir şeyler yapmaya geldim. Nasıl yapacaksınız bunu? Ne sıfatla geldiniz buraya canem olur mu? Klean ismiyle değil tabii. Ve Angelina aşığı sıfatıyla da değil. Müzik öğretmeninin yardımcısı sıfatıyla geldim. Adam dostumdur. Ricamı kabul edip kendi yerine beni gönderdi. Hmm. Hmm. Aa, aman aman Mösyö Argan geliyor. Siz şöyle bir kenara çekilin de geldiğinizi ben söyleyeyim. şu şurada. Hmm. şurada. Hmm. Şöpürgom bana her sabah odamda On iki defa yukarı On iki defa da aşağı git gel dedi Ama enine mi yoksa boyuna mı gideceğimi söylemedi Ben de sormayı unuttum e, Efendim e, şey geldi e, Yavaş söyle saygısız beynimi yerinden oynattın Yani Yavaş söyle dedim e, e, Efendim e, e, Birisi geldi sizi görmek istiyor e, Birisi geldi sizi görmek istiyor Ne diyorsun Diyorum ki Birisi geldi sizi görmek istiyor Kız ne diyorsun Birisi geldi sizi görmek istiyor diyorum Gelsin Burada zaten Efendim sizi sıhhatte ve ayakta gördüğüm için cidden bahtiyarım e, Ne sıhhatte mi gördünüz A, Alay mı ediyorsunuz Allah aşkımıza <gülüyor> Benim efendim daima hastadır Herkes gibi yürür uyur yer içer ama Gene de son derece hastadır Doğru çok doğru ya. Vah vah efendim işte. çok <gülüyor> üzüldüm Bana gelince ben Deniz Müzik öğretmeni tarafından gönderiliyorum Kendisi biraz rahatsız Matmazel'in dersleri geri kalmasın diye Bugün kendilerini ben çalıştıracağım ah, Pekala Anceli'yi çağırın Bana kalırsa Mösyü'yü Matmazel'in odasına götürsek daha iyi olur efendim Üstelik çalgıya tahammül edemezsiniz ya, ya, zaten ya. Siz, Ben çalgıyı mi? severim Belki Neşem yerine gelir Tuhanet işte. Kendisi de geliyor zaten Gel kızım gel Buyur babacığım ee, Bak hadi Tuhanet sen de git Bak bakalım karım giyinmiş mi Dışarıda yapacağı önemli işler var Peki efendim Yaklaş kızım Çalgocan hastalanmış Kendi yerine de bu zatı göndermiş ee, Yaklaşın Mösyö Aman Allah'ım Niye birdenbire şaşaladın şey, şey Ne şey ne var Şey babacığım doğrusu Şaşılacak bir tesadüf bu babacığım Ne gibi Tüm gece rüyamda kendimi ah. müthiş bir sıkıntı içinde gördüm ah. İmdat diye bağırdım ah. Bir Mösyö gelip beni sıkıntıdan kurtardı ah. O Mösyö de tıpkı bu Mösyö'ye benziyordu ah. İşte bu yüzden şaşaladım. Rüyanız beni mutlu etti, Atmaz Bana şeref verdi. Bundan böyle sizi hayatta da bütün sıkıntılarınızdan kurtarmayı vazife bilecek evet. ve. Enfek. Ee, Enfek. Ufak... Mesela... Evet. Siyaretinize geldiler Aman anne mükemmel insanlar Hele damadınız olacak genç yok mu Bir harika Ağzından iki kelime çıktı ama bayıldım Herhalde kızınız da çok bayılacak O halde ben çekileyim efendim. Yok yok kalın Kızımı yakında evlendiriyorum da Fakat ben de kızım da Daha önce damadımızı görmemiştik Şimdi göreceksiniz İşte geliyorlar oh. Buyurun efendim Efendim Halilerini. alilerini Beni ziyaret etmekle Oğlum Toma ile beraber Minnettar ediyor Hissettiğimiz büyük saadetin Şeref bahşediyor ee, Bu kadar merasim yeter Sadede gelin sadede Gelelim gelelim hadi Toma Önce babasından mı Başlamalı Değil mi baba Öyle ya Efendim, zata halilerinizi ikinci bir baba ve bilhassa bir, bir, bir birincisinden fazla minnettar olduğumu ars cüret edebileceğim ikinci bir ikinci bir baba baba Aha, baba Aziz ben tekrim etmeye gel geldim. Allah'ım ne diline ifade ne ezber. Oğlunuz da tıbbiye değil mi Müsjü Diyafvar'ı? E tıbbiye de. Var olsun o tıbbiye yaşasın efendim. Nasıl iyi oldu mu baba? Fevkala. E e Hadi ama be. Ancelik selamla Müsää. Hoş geldiniz Müsjü. Elini öpecek miyim baba? Tabi öyle ya. Muallem. <giller> ...Madam, ce cenab Hakk'ın zat za hallerinize kaynanalık payısı. Pay Bu sözleri söylediğiniz kimse kızımdır Mösyö, karım değil. Önce <Gülüyor> kaynanan nerede? Şimdi gelir. <Gülüyor> gelmesini bekleyecek miyiz? <Gülüyor> Baba. Be bekleme, başlama Atmazel. <Gülüyor> Atmazel... <Gülüyor> <Gülüyor> Ben deniz ömrü oldukça b, bendeyiz sadık ve bir ze, ze, Zevce'yi Layık olmak üzere l, l, Lütuflarınıza Amade Şu tahsile bakın neler söyletiyor insana Aman aman ee, Siz ne düşünüyorsunuz Monsieur, Müstakbel damadım hakkında Ne düşüneyim efendim ha. Eğer hekimlikteki iktidarı da hatiplikteki kadarsa Hastaları arasında bulunmak büyük bir zevk olur Elbette, eğer tedavileri de nutukları gibi güzelse artık bu hastalığa doyum olmaz. Görüyorum ki müstakbel damadıma herkes hayran oldu. Şimdi gelelim bizim kızın marifetlerine. Ölce, lütfen misafirlerimizin huzurunda kızıma bir şarkı söyletir misiniz? Derhal efendim, matmazele yeni bir operanın bir meclisini çalıştıracaktım zaten. Mükemmel bir fırsat oldu. Fakat nasıl olur? Merak etmeyin. Benim sözlerime içinizden nasıl gelirse öyle cevap verin Ölçülü biçili olmasına da dikkat edin hı hı. Efendim Şiirlere geçmeden önce Operanın konusunu kısaca anlatayım Tirsiz adlı bir çoban Bir gün Fili adlı güzel bir çoban kızına rastlar İşte dünyanın en güzel kızı der Çoban kız da aynı duygular içindedir Fakat ayrılmak zorundadırlar O andan itibaren Tirsiz deliye döner Ona kavuşmanın onunla evlenme arzusunun ıstıraplarıyla kıvranır bu arada da kızın başkasıyla evlendirilmek üzere olduğunu duyar. Dayanamayıp kızın evine girmeye muvaffak olur. Bakar ki münasebetsiz rakibi de orada. Önce müstakbel damadın önünde ıstırapla kıvranan kıza acı acı bakar. Kızın babasının önünde bir şey yapamamaktadır. Ama sonra kızın durumuna dayanamayıp... ...sevgilisine şu sözleri söyler. Güzel fili... ...yetişir artık çektiğim cefa böyle. Bırak sükutu da... Fikrin nedir? Açık söyle Bir hüküm ver ya da kurtarıp da yaşat Yahut öldür de bastığın yere at Benim üzüntümü sen görmüyor musun tirsiz? Düğün hazırlığı yüzünden titriyor yüreğim Nazarlarım sana söyler nedir benim dileğim? Bu kadar söylenir gönüldeki his Yeter bu fazla tereddüt, bu çaresiz işte Seni çılgınca seviyorum işte Oh! Krallar, imparatorlar, büyük cihangirler benim saadetimin zerresi yok sizde. Fakat sıkıntı da hiç eksik olmuyor bizde. Duyduğum neşeler, şetaretler... ...şu rakibim yüzünden oluyor Heder. Baban seni cebren verirse fikrin mi? Beni öldürse de istemem onu ben. Ölürüm istemem, emin ol sen. Ölürüm mutlaka, Hemen ölürüm. <Gülüyor> Ki kızın babası ne demiş bu işe? Ee, hiçbir şey dememiş. Amma da ahmak babaymış o baba ha. Bu kadar vezalet oluyor da adam hiç ses çıkarmıyor. Aman güzel meleğim benim. Yo yo yo artık yeter. Doğrusu bu oyun kötü bir misal. Fakat sonu iyi bitecekti efendim. Bırakmadınız ki. Pekala pekala. Zaten uğurlar olsun. O, fakat ders ne olacak baba? Öyle O halde içeride beklesin seni. Nasıl emredersiniz? Müsaadenizle. Aklım oyuna takıldı. Baba da amma babiymiş ha. Sizi eğlendirdi sanmıştık efendimiz Hadi efendim, hezeyanında eğlencelisi olur muymuş? Ha işte karım geldi. Gel canımın içi. İşte Monsieur Diaphorunun kendisi ve oğlu. Ha, ha, hanım hanım efendi, <gülüyor> cenanbu hakkın statallenilecek. Aynı alıp, hopa pahesi tevcih buyurması ah, tam zamanında buraya gelip zaten size teşerif ettiğim için cidden bahtiyarım efendim tevzi te bu buyurması tevzi te buyurmas hay Allah mutkumun sılam ortasını söz sözünü kestiniz ağzım altüst oldu başka sefer söylersin doma hadi kızım mesyönün elini tut takocan sıfatıyla kendisine ölünceye kadar sadakat ve itaat göstericiine söz ver bakayım ama babacığım... Aa, ne ama babacığım... O da ne demek oluyor? Şey şey demek istiyorum ki... <gülüyor> bana biraz zaman verin babacığım... Biraz düşüneyim... Yoksa gönlünüzde bir aslan mı yatıyor? Sizi ilgilendirmez madem... Artık büyüklere hürmet itaat gibi şeylerin modası da geçti... Hiçbir zaman geçmedi... Ama bir kızın saygısını yok edecek zorlamalarda da bulunmamalı... Üstelik itaatin de bir sınırı vardır madem... Kanunda akılda bu itaati her zaman bekleyemez... E artık bu kadarı da fazla... Beni burada bostan korkuluğumu yaptınız. Bana bak Angelik. Sen şimdi iki şıktan birini seçeceksin. Bu işin ortası yok. Ya dört güne kadar Monsieur Toma ile evleneceksin. Ya da bir manastıra kapanacaksın. Hadi şimdi doğru odana kararını ver ve bana bildir. Fakat baba. Ne diyorsam onu yap. Pekala. Kendini üzme Belinciğim Ben onu yola getirirdim Teşekkür ederim kucacığım Şimdi müsaade edersen seni yalnız bırakacağım Hı. Biliyorsun bazı işlerim var Biraz Hı. sonra gelirim Git şekerim git noterle o işi bir an evvel hallettin Merak etme eh, hadi hoşçakalın ah, ah, Bu kadıncağız beni öyle sever ki Bilemezsiniz <Gülüyor> Muhakkak efendim biz de artık müsaadenizi istirham ederim. E acaba gitmeden beni bir muayene etmeniz mümkün mü? Memnuniyetle eh. Verin bakayım nabzınızı eh. Toma eh. sen de öteki nabzu tut eh. Bakalım vaziyeti anlayabilecek misin? Eh. İş bu nabız 27 kısım tabai nabzın kan kısındandır <gülüyor> <gülüyor> Nabız Mariz Envandan olup hay Hayra alamet değildir Ala bu ise parankimayı tahallide dalakta bir fesade delalet etse gerektir. Ama Mösyö karaciğerimin hasta olduğunu söylüyor. İyi doğru işte parankima demek hem karaciğer hem dalak demektir. Herhalde Mesut Purgun bol bol külbası tavsiye etmiştir Hayır haşlama e Ya Doğru işte ikisi de aynı şey Aklıma gelmişken sorayım Bir yumurtaya kaç tuz tanesi koymalı? E, ya 6 ya 8 ya 3 <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenizle <gülüyor> Evet <gülüyor> Müsaadenizle Güle güle devletle efendim Duanet. Buyurun efendim Kadım geldi mi? Karınız gelmedi ama kardeşiniz Mesiu Beralt geldi. Ama sırası mı şimdi? Gene onu yapma, şuna dokunma, hekimleri. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. İyisin ya. Aman kardeşim çok fenayım çok. Yani. Öyle takatsizim ki söylesem kimse inanmaz Vah vah vah vah çok üzüldüm ah, Hatta konuşmaya bile halim yok Hay Allah Ben de sana Ay. yeğenim Angelik hakkında hayırlı bir kısmetten bahsetmeye gelmiştim Aman Aman bana bir dakika müsaade Aman ha? Duan et bastonu Aman gene pek sıkıştım Çekil dur dur Aman çekil çekil Hep böyle Mösyö Berat Ya tuvalete koşar ya şırıngaya Fakat efendim Dün de söylediğim gibi sakın yeğeninizin Saadetini ihmal etmeyin Merak, etme, lazım. merak etme Elimden geleni yapıncığım Ben de Mösyö'yü hekimlerden soğutacak bir çare buldum galiba Nasıl bir çare Orasını bana bırakın Siz de payınıza düşeni yapın Aa, Olur mu ah geliyor Aa, <gülüyor> Gel bakalım ağabey Otur şuraya Aa, Nasıl iyi misin biraz Berbat Berbat birader Hadi Tuvhanes sen git de işlerine bak Abimle konuşacaklarım var Peki peki efendim Şimdi ee... söyle bakalım abi Sen niye diye Angeliyi bir hekimin oğluna vermek istiyorsun Kızmadan ee... anlat. Anlatayım Bana benim işlerime yarayacak bir damat lazım Senin işine yarayacak <gülüyor> damat Kızın işine yaramaz ama abi Yarar yarar ben aile hocağıma işe yarayacak kimseler sokmak isterim. Peki ama sen böyle hep hasta olarak mı yaşamak istiyorsun? Üstelik hasta hasta da değilsin. Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki gördüğüm insanların içinde en az hasta olanı sensin. Şimdiye kadar sana yapılan bunca lüzumsuz tedaviye rağmen hala siyahlısın. Şu, şu halde sana göre hekimler hiçbir şey bilmiyorlar. hiçbir şey bilmiyorlar diyemem bilirler. Aa, Mesela edebiyat Aa. bilgilerine diyecek yoktur. Latincenin kibarcasını konuşurlar e. Bütün hastalıkların Yunanca isimlerini bilirler Tariflerini, tasniflerini bilirler e. Ama tedaviye gelince işte onu zerre kadar bilmezler Peki madem hekimler böyle insan hasta olunca ne yapmalı? Hiçbir şey yapmamalı Öyleyse ölmeli diyeceksin derdiyse Demek hiçbir şey yapmamalı Evet sadece istirahat oh. etmeli İşi berbat eden e. kendi kuruntularımız, Kendi telaşımızdır aslında e. Hemen hiç kimse hastalıktan ölmemiştir. Birçok kimseler kendi elleriyle içtikleri ilaçlara kurban giderler. Halbuki kendi haline bırakılan vücut yavaş yavaş kendini kurtarır. Hele hele olur şey doğrusu. Meğer sen büyük bir Allami'mişsin de haberim yok. Alayın sırası değil. Alay etmeyeyim de ne yapayım? Nedir tıptan alıp veremediğine birader? Alıp veremediğim bir şey yok. Maksadım seni yanlış yoldan çevirmek. Ama görüyorum ki bu mevzu senin canını sıkıyor. <gülüyor> Onun için gene Angeli'ye dönelim. Biliyorsun ki... Gir... Yes. Efendim eczacı M. Floran şırıngasıyla gelmiş Tenkiye için rahatsız edebilir miyim diyor Hayır edemez Aman birader bir tenkiyecik Canım sen tenkiyesiz hacamatsız bir dakika duramaz mısın Deminden beri bir yığın laf ettik. Bırak şu tenkiyi de vücudun biraz dinlensin Tuvalet <gülüyor> git söyle başka zaman gelsin e, Peki efendim Aman birader sen korkarım bir felakete sebep olacaksın Şimdi M. Purgon'da küplere binecektim Bırak binsin hem söyle Allah aşkına ömrün oldukça böyle ilaçlara gömülümü mü kalacaksın? Of, sen de adeta sağlam adama söz söyler gibi konuşuyorsun. Peki öyle olsun ama lütfen söyler misin? Senin hastalığın ne? <gülüyor> sen beni çıldırtacaksın. Ah, şu benim hastalığım senin başına gelse de bir görsem. Bakalım böyle bülbül gibi öter miydin? Gir... E, efendim bırak bırak ben söylerim Meşke e, e, Evet hekiminiz Purgol Aşağıda eczacı Müsru Floran'dan çok parlak şeyler işittim e. Teşhislerime istinaden gönderdiğim şırıngara reddedilmiş Üstelik meşhur Floran bir hizmetçi tarafından dışarı atıldı <gülüyor> <gülüyor> Atılma filan yok mu? Evet Gidebilirsiniz dedi Her neyse şırınga yapılmamış Aman efendim şırıngı yaptırmıyor Doğrusu bir ya. hastanın hekimine karşı isyan etmesi işitilmiş şey. Müthiş bir şey Benim kendi elciyezimle hazırladığım bir şırıngayı siz kabul etmeyeceksiniz <gülüyor> Efendim kabul e, etmeye Bu aydan itibaren Olan mülasemeti mi kesiyor? Onu ispatı için de yeğenime düğün hediyesi olarak bağışladığım paranın noter senedini gözünüzün önünde yırtıyorum. Aa, i̇şte efendim, işte yırtıyorum efendim. Aa, i̇şte. Ee, siz benim tenkemi hor görürsünüz hı, ha? İntikam. Madem ki siz benim emrettiğim ilaçlara isyan ettiniz, asla. Ben de sizi bu mariz bünyeye bağırsaklarınızdaki fesada terk ediyorum. Aman ya Rabbi. Görürsünüz bakın. 3-4 gün hmm. zarfında tedavi edilemez hale geleceksiniz Aman, men, Hazım hamet. güçlüğüne uğrayacaksınız Aman, Hazım Pürgün. güçlüğünden hazımsızlığa Aman, Hazımsızlıktan sonra kabız Kabızdan dizanteriye Aman. Nihayet cüretinizin cezası olarak Aman. dizanteriden ölüme <gülüyor> Buyurun Mesyipurgan bu taraftan Eyvah <gülüyor> Öldüm, <gülüyor> bitti, mahvoldum. Vallahi sen delisin abi. Allah aşkına toparlan kendine gel. Nasıl deli? Merve saydığı hastalıklar başladı bile. Hadi hadi, hadi bırak beni. <gülüyor> e Efendim bir hekim geldi. Hangi hekim Bir hekimlik hekimi Kim olduğunu soruyorum Kim olduğunu bilmiyorum ama bana çok benziyor Getir şunu Peki efendim peki. Gene talihimiz varmış Bir hekim gitti bir hekim geldi ee, Efendim eğer efendim. icap ederse e, Hacamat Tenkiye vesaire gibi hususlarda faydalı olmak üzere ziyaretinize geldim efendim işte böyle. Ah, Minnettar ettiniz efendim. Fakat fakat bizim hizmetçi tuanette o kadar benziyorsunuz ki anlatamadım. Ee, i̇nsanlar çift doğmuş efendim ama kusura bakmazsınız. Uşağıma unuttuğum bir şeyi söyleyip e, geleyim. Hemen gelip e... Aman birader ne dersin Hı? Sanki tuhan ettin ta kendisi değil mi Evet benziş bu kadar olur doğrusu Şaştım kaldım e, Buyurun efendim Ne var e, Beni çağırmadınız mı Yo. Aa Demek kulaklarım çınladı ha, İyi ki geldin dur dur dur biraz dur Bak yeni gelen hekim sana ne kadar çok benziyor Aa Benim aşağıda işim var müsaadenizle efendim müsaadenizle Allah Allah eğer ikisini de ayrı ayrı görmemiş olsaydım aynı kişilerde. Ee, hayat bu olur böyle benziyişler. Affınızı dilerim efendim Kusura bakmayın kusura bakmayın efendim Şaşılacak şey doğrusu hayret. Nedir efendim hayret ettiğiniz yüzüm mü Yani yüzüm dolayısıyla Yaşım mı Kaç yaşındayım dersiniz Olsun olsun da 26 27 Aa, Tam 90 Yaşındayım 90 90 mı Ne genç ihtiyar Evet benim sanatımın sırrı da bu Bendeniz seyyar hekim Gezmediğim yer yoktur Öyle adi hastalıklara romatizma sıtma gibi hastalıklara bakmam ben Hayır efendim Bendeniz vahim ve mühim hastalıklar Beyne vuran nefis Daimi hummalar aman, aman, aman. Mükemmel hummayı Fırfıriler aa, Ala tahumlar Güzel ve bağlar, aman, Olgun ve dolgun zatül cempler ee, İsterim evet efendim aman, Umarım ki sizin gibi şöhret yapmış bir hastada da Bu hastalıkların hepsi vardır aman, Yoksa çok yazık Çok yazık aman. İlaçlarımın tedavimin keskinliğinden mahrum kalacaksınız Aksi efendim Verin bakayım nabzınızı Aman Siz sizin hekiminiz kim? Ben şeyburgan. Şeyburgan, Şeyburgan, Şeyburgan. Ee, böyle bir hekim tanımıyorum. O adam Sizde hangi hastalık olduğunu söyledi efendim? Ee, o karaciğer diyor ama başkaları da dalak diyor. Aa onların hepsi cahil. Siz akciğerinizden hastasınız. Ama. Neler hissediyorsunuz? Bu ara sıra baş ağrıları. Aa, Benim... Tamam tamam akciğer. Bazen gözlerinin... Tamam tamam akciğer. <gülüyor> Sözümü tamamlamadım ki. Ama tamamlasanız da ki... tamamlamasanız da akciğer. Ne sorsam ne söylesiniz akciğer. Sizin buranın hekimleri toptan cahil anlaşılan. Size ben bizzat bir hekim seçip göndereceğim. Paris'e uğradıkça da kendim gelip yoklarım size efendim. Minnettar edersiniz. Ee, hem Allah aşkına bu sol kolunuz. ha. Ne yapıyorsunuz onunla? <gülüyor> Efendim ne gibi e, e, Canım görmüyor musunuz ha? E, e, Sizin bütün gıdanızı o çekiyor Sağ kolunuzu gıdasız bırakıyor e. Ben olsam hemen keserdim ama, e, Aa, ama Ayrıca ama. sağ gözünüzde Sol Ay. gözünüzün gıdasını aşırıyor e. Onu da derhal çıkartın, çıkartın. E, de, de, de. Aa, Sağ gözünüzde iyi görürsünüz e, Teşekkür ederim şimdilik acelesi yok e, Artık Allah'a ısmarladık <gülüyor> İnşallah ölmeden görürüm sizi Ay. Çok anlayışlı büyük bir hekim Evet ama birader biraz kestirmeden gidiyor Tüm büyük hekimler öyledir Eksik olsun Herif beni tek kollu ve tek göldü Bırakacaktı neredeyse Hadi hadi hadi Ama eksik hiç gülecek halim yok Ne oluyor ne oluyor <gülüyor> Abam bırak endişe beni de hekimlerden soğutacaktı. Niye öylez abi. Madem mi süpürge <gülüyor> dolayısıyla yeğeninle aran açıldı. Anjeli'nin öteki kızı. Ya ya ya birader ya o bana karşı geldi. Onu manastıra kapatacağım. Oo, saçma. Ama anladığım kadarı sen birini sevindirmek istiyorsun O birinden kimi kastettiğini anlıyorum O halde açıkça konuşayım Senin şu hekimlere olan merakına ne kadar tutuluyorsam Karına aşırı düşkünlüğüne de o kadar kızıyorum ama efendim madama dil uzatmayın Efendimi çok sever o İçi neyse dışı da odur İsterseniz size bunu kolayca ispatlarım Mösyö Boşuna uğraşma Gelin Mösyö Bir deneme yapıp kardeşinizi yalancı çıkaralım ha İster misiniz? Hayırım nasıl yapacağız? Madame az önce gelmez yani siz iskemlenizde ölmüş gibi uzun yatın. Gibi Ondan mi? sonra ben onu buraya çağırıp öldüğünüzü söylerim, tamam mı ha? Bakın nasıl yakınacak. Pekala, hadi bakalım. Yalnız şey, bana bak. Ölmüş gibi yatmakta hiçbir tehlike yoksa da birazcık. Yok, Sakın ölmeyeyim Yok canım ha. Hadi ölü, ha, şey yatın yatın yani. Ha, siz de şu perdenin arkasına saklanın müsirberen. şimdi, şimdi seyredin Muhakkak mı? Muhakkak madem. Daha kimse duymadı. Az önce kollarımın arasında can verdi. Bakın işte iskemresinde olup yatıyor. Aa, oh, çok şükür. Bir şükür. Üstümden büyük bir yük kalktı. <gülüyor> aman bak aman. Bırak ağlamayın. Böyle ölüme ağlanır mı? Ben ne bileyim adam. Belki ağlamak lazımdır dedim. Ağlıyorum. Hadi canım değer mi? İyi ki öldü Herkese her şeye belaydı Gece gündüz karnında ya ilaç ya tenkiye Ama ne de o zaman Kes mızmızanmayı da dinle Bak benim elime geçirmek istediğim bazı senetlerle paralar var Eğer bana yardım edersen Senin için var var yok yok Tamam mı Evet ama öyle tamam Hadi gel bir kişi olarak üstünden anahtarları alalım. Dur dur bakalım o kadar acele etme. Ah ay, ah, ah rahmetli ölmemiş ya. Demek beni bu kadar seviyordun ha? Ah. Yalancı iki yüzlü. Hepsi param içinmiş demek. Niye ki aklım başıma geldi. Hadi bakalım çık git şimdi deval gözüm görmesin seni. Ah, ama kocacığım deval. Ben... Ah. Nasıl abi gördün mü? Haklıymışsın. Ha, bu kadarını ummuyordum ama neyse. Madem ki tecrübeye başladık, bir de Anjeli'ye tatbik edelim bunu ha. Böylece bütün ailenizin hissiyatını öğrenmiş olursunuz. Hadi, gene ölüm bakalım e, Yatın yani. E, siz de saklanın müsir Berard. Aman Allah'ım. Matmazel. Matmazel. Matmazel. Matmazel. Ne oluyor? Şey Anne, niçin yapıyorsun? Ne Babanız öldü. Babam mı ya. öldü? <gülüyor> evet bakın işte orada. Az önce ölüp gitti işte <gülüyor> Aman ya Rabbi bu ne felaket. Eyvahlar olsun. Benim dünyada bir babacığım kalmıştı o da gitti. Üstelik kal bana kırgın git. Artık onsuz yaşayamam. Müşkül <gülüyor> <gülüyor> <Mesuf> at <Lihat> nerede? <gülüyor> Oda da ah, oldu olacak oda gelsin onu da tanıyalım değil mi ya? Ha. Ne demek istiyorsun? Ee, şey yani tanıştıralım demek istiyorum efendim. Kiminle? Ölüyle efendim. Neler söylüyorsun Allah aşkına tuhane? Ben burada <gülüyor> babacığım. Ne var tuhane? <gülüyor> ne yapıyorsun sen şey böyle? Niçin ağlıyorsunuz? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Babam ölür de ağlamaz olur muyum hiç Sahi mi ee, Bakın işte sandalyesinde o buzun ölmüş işte Aman ya. Rabbi, Ne beklenmedik acı Ben de içeride sizi bana vermesi için nasıl rica etsem diye düşünüyordum Ama klan artık böyle şeylerden bahsetmeyelim Babacığımı kaybettikten sonra evlenir miyim ben artık Ah kızım Yavrum ah. Korkma kızım ben ölmedim Şimdi anladım ki sen benim Canımdan bir parçayım istedim ah, Babacığım Ay. Dünyalar yeniden benim oldu Şimdi müsaade edin de bir ricada bulunayım Eğer kalbimdeki aşkı doğru bulmuyor Ve beni klana vermek istemiyorsanız Başkasına da vermeyin Benim sizden ricam başka olacak efendim Bizi ayırmayın Bu kadar temiz ve sadık bir evladın kalbini kırmayın Evlendirin bizi hmm. Pekala Ama bir şartım var M. Klağan Hekim olun Hı? Evlenmenizi ancak o zaman evet derim. Memnuniyetle. Size damat olmanın yolu buysa Kabul ediyorum efendim Aman dur abi ne diye çocuğu durup dururken tıbbiye gönderelim ya. Bırak o angelikle Asıl sen hekim ol ha. Böylece hastayı da hekimi de kendinde birleştirmiş ha. olursunuz Çok doğru böylece hemen iyi olursunuz Dünyada iyi bir hekime Musallat olabilecek hangi kabadayı Hastalık vardır ha? Siz benimle alay ediyorsunuz galiba Bu yaştan sonra nasıl giderim tıbbiyeye Ben sana tıbbiyeye git var mı ha. Sen bir kere hekim cübbesiyle külahını Giydin mi bütün tıp ilmini Öğrenirsin eğer istersen bu işe Olur versin. Nasıl hemen? Hemen şuracıkta kendi evinde benim tanıdığım bir fakülte var. Hemen gelir şahadetname merasimi yapı verirler. Ama ben ne söyler ne cevap veririm. Onlar birkaç kelimeyle sana bütün tıp ilmini hülasa ederler. Ha. Hatta senin muayene ve tedavilerde ha. kullanacağı sözleri de bir kağıda yazı verirler. Böylece. Aman aman isteme. Hekimlerin nasıl hekim olduklarını şimdi gayet iyi anlıyorum. Artık ne hekim isterim ne de hekim olmak Benim kendimi öldürmeye niyetim yok Radyo tiyatrosu sona erdi Hastalık hastası Yazan Molière. Çeviren İsmail Hamid Anişmet Radyoya uygulayan Yılmaz Guruda Mikrofona koyan Mücaf Ofluoğlu